Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamusla Güreş 94.9 Açık Radyo'dayız. Başladı. Başladık yeni bir meslek grubu diyelim değil mi? Meslekler grubu. Ne zamandır söylemiyorsun beni ne doktorlar ne mühendisler istedi demiyorsun evet, Kerem. Evet başlığı oydu demedik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu sefer bizi ne kasaplar Artık. ne bakkallar ne manavlar, ne manavlar istedi, istedi de gitmedik varmadık <gülüyor> diyelim. Evet. Ee, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım değil Hemen. mi? Hemen. Kamu Güreş Gmail adresimiz var. Instagram adresimiz var. Twitter adresimiz, Twitter var. adresimiz var. Programla aynı adlı hepsi de. Evet. Twitter'da programla aynı zamanda birçok şey paylaşıyoruz. Sonrasında da program kaydımızı koyuyoruz. Keza bütün geçmiş kayıtlarımıza Açık Radyo sayfasından ulaşabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Celal çok teşekkür evet, ediyoruz. Sağolsunlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Efendim dediğimiz gibi Yeni bir meslek grubu, bakkal, kasap, manav, üçlüsü, mahalle bu sefer, arası. Evet, esnafı, mahalle arası. Evet. Üçünü birden ele alacağız bu sefer. Evet. Çünkü evet. sonra zaten birleşip market oldular değil mi efendim? Evet. <gülüyor> e, kalanlar oldu canım. Oldu, neyse ki. Neyse e işte, ki. Düşüne, düşündük tabii üzerine, yani neler var diye. bize ne, Bizden ne gibi çağrışımlar... ...hangi fikirler oluşuyor... ...değil mi? Anılarımız... Mahalle hemen bir kere çıkıyor karşımıza... E tabi yani mahalle... ...mahalle dedikodusu... Tabi or yani, oralarda yapılan... Mahallenin bile, e, bilenleri bunlar... Değil mi? Evet muhtar Bu, hatta bakkaldan çok iyi muhtar olur falan. Denir söyleyeyim. mi? Evet diyenler var yani. Evet. Genelde hani ile ilgili dedikoduları ben mesela kendi bakkalımızdan alıyorum. <gülüyor> şurada şu oturuyor da abi. İşte şurada şöyle birisi vardı <gülüyor> gibi atıyorum. Ama Bunlar öyle. çok hafif dedikodularmış yani. <gülüyor> yani ben hafiflerini söyledim. Değil. Google <gülüyor> Map'le de öğrenebiliriz yani. <gülüyor> evet. Giddi bir bir şey oturdu gibi gel geliyor bana işte süpermarketlere doğru evrilmeyi tarihsel olarak da bakacağız ama hani daha çok temel ihtiyaçlar üzerine özellikle bakkal için hani konuşabiliriz değil mi? Hı -hı. İşte yumurtadır işte günlük ekmek günlük süt gibi evet. bazı Yumurta. meyve sebzeler ama hepsi değil. Yani işte. Tabii tabii evet. İşte domates salatalık patates soğan. Soğan pat evet kesin soğan patates. <gülüyor> kesin var ama atıyorum bir e, karnabahar yok. Ne bileyim işte roka yok, avokado yok, avokado, <gülüyor> avokadosuz, ama turşu var, <gülüyor> <mesela>. çok manasız, <gülüyor> Tur turşu hepsinde böyle bir, turşu e, sen turşu seviyorsun hatta. galiba, severim, <gülüyor> ben ama de çok severim, diyorum böyle küçük bakkallarda, Ama almıyorum ben pek, öyle an, mi? Anacım yapıyor, sağsun, kurmuyorum da anacımız sağsun, evet, Ali diyor işleri gazete tabi hani, tabi, her gazete değil ama yine, doğru. Doğru ee, bir de gazete satmayan bakkallarda var e Var tabi yani Sebze meyve satmayanlar da var Evet yoğurt mort gibi evet Yani bu çok küçülen bakkallar Aslında tekil bir şey yok Yani markete doğru kayan bakkallar da var Özellikle bazı semtlerde Çeşitler çok değişik konserveler Farklı bisküviler tabii, tabii. çikolatalar gibi içkiler falan Hı -hı. hani Hı -hı. Neredeyse tekel mi bakkal mı acaba dediğim ama Ama bunlar belli başlı semtlerde Öyle. Sanki o tipik mahalle bakkalı Dediğimiz zaman evet. sanki Daha O çizdiğimiz o yalan. çizgi evet Oturdu gibi ee, Yani o marketlerin ister istemez hani verdikleri e, ürün çeşitlerini bize gözümüze gözümüze soktukları ürün çeşitlerini e, tabii stoklarında hem e, maluma olarak hem de yer olarak barındıramıyorlar. E, barındıramıyorlar. Çok doğal olarak. Yani aslında e, bakkalla şu an daralmış olduk ama hani manavı kasabı da düşündüğümüzde artık e, günümüzde market diye bir sözcük çıktı. Hipermarket vardı. Süpermarket. süpermarket var. Şimdi hiper var mı? Hiper olanları var diyelim. <gülüyor> i̇şte bazı marketlerin o büyüklük sıralaması işte kendi standartları var işte. Metrekare Gelirsin. ve malzeme açısından bir standart mı? Yok kodları var işte. Ha. E, Migros aklıma geldi şu an işte. İki miliş, bir miliş. Ah tabi tabi, tabii. mler gittikçe evet, evet. çoğalıyor öyle, evet, m c evet. kare e, doğru gider. <gülüyor> <G theor. gülüyor> ee, sonra e, sen aslında onu gündelik hayatın sözünde de değineceksin tarihinde. ama yani. mesela tarihinde e, geçmişte e, Bon Marché'nin de e, evet. markete doğru kayan bir noktada olduğundan evet. bahsettik. Evet. Şimdi. E, aslında e, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan dolayı birdenbire e, tekrar e, söze edilmeye başlanan tanzim satış mağazaları var. Evet bu ara çok gündemimizde. Evet yani ikili Kimleri bir bakış. Karşı. Evet yani şöyle bir şey tanzim satış kendi içinde iyi bir şey belki. Hatta bizim tabii üç temel sözcüğümüz var ama ben gene de tanzim satışa Türklük Kurumu Sözlüğü'nden baktım hemen okuyayım. Oku iyi olur yeri gelmişken. Evet fiyatların yükselmesini önlemek bazı malların tüketiciye ulaşmasını sağlamak için belediye veya ve veya başka kamu kurumlarınca yapılan satış denmiş. Hmm. E, tanım tabii ki olumlu e, tüketicilerine ucuz geçmesi ya da çeşidin çoğalması iyi olmakla birlikte yani e, zaten aynı kaynaklı artışın Sonra sanki bir düşüş ya da ekonomik bir yardım gibi sunulmasındaki soru işaretleri sıkıntıyı yaratıyor herhalde. Ben de böyle şey kapalı evet. konuşacağım diye taklalar atarak. <gülüyor> evet. evet efendim. Devam edelim Çağrı <gülüyor> o zaman deyip ben de sözünü keseyim. Bu arada çok uyarıyorlar beni sözünü kesiyorsun falan diye. Ha, evet değil mi Daha çok. Bundan sordu. sonra dikkat edeceğim efendim. Evet, peki efendim ediniz. Bu bak... arada sevgili arkadaşımız Ömer Şahin masada... Kasa da diyecektim az kalsın. Allah söyletiyor. <gülüyor> <gülüyor> Teknik Masada. Teşekkür ediyoruz. Sağolsun. Efendim kooperatif sözcüğünde söyleyeyim mi aslında? Söyle canım. Yeri gelmiş yani. Yani çünkü artık küçük üreticiye arada insanlar paralar oralara gitmesin diye çiftçinin parası cebinde kalsın diye böyle açılmış küçük kooperatifler de özellikle bazı semtlerde çok var. Kooperatifi de Anmadan geçmeyelim. E, hatta şey, e, şu senin geçen hafta bahsettiğin alternatif e, sözlükte NTV yayınlarından basılan tanımını da aldım. E, mülkiyet ve kontrolün dışarıdan kişilerde değil, e, üyelerde olduğu örgütlenme olarak tanımlanmış. Evet, gayet sadece bir, bir tanım olmuş. Evet, üç ee, e, şeyi de aslında içeren, e, bakkalın, kasabın, manavın sattıklarında içeren bir satış söz konusu orada hı. da. Bakkal ilgili çağrışımlara devam edelim istersen. Ben birkaç not daha düştüm. İşte böyle mahalle bakkalından çekinerek işte bu süpermarketlerin poşetlerinin taşınması ruh hali vardır. Ha, evet diyordun sen. <gülüyor> Çünkü hani özellikle yakınsa bakkal eve değil mi? Benim öyle bir pozisyonum var açıkçası. Bazen böyle bir çekinerek işte geçiyorum. Görmüşsem. Hani bazen çünkü aynı ürün onda da olabiliyor tabii. görmeden ha. hemen eve kaçıyorum. A öyle bir ruh halim oluyor. Nelerse. Oluyor oluyor. Doğru. Ben de mesela diğer alakasız diyelim pastane torbasını dışarı çıkarıyorum falan. Hmm. Görülen o olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gene de bu mahallede birbirine sevgi saygı ile ilgili bir çağrışım olabilir yani. Evet, sevgi saygı deyince biraz da hani tanınmışlıkla ilgili olarak veresiye Aa, yazan tabii. hani değil mi? Veresiye veren daha doğrusu Bakalım. bir bakkal müessesesi söz konusu. Zaten bakkal defteri diye bir şey var öyle. Evet, evet. Hatta o kelime anlamı olarak da böyle biraz şey, değil mi? Karışık. Karışık, evet. Her şeyin yazıldığı. Hatta kafası karışıklıkla, kafam bakkal defteri gibi değil evet. ya da öyle denir. Bu samimiyetle de doğrudan iletildi. Amca. Efendi, e, e, e, e, e, e, e. efendi var. Efendi var, tabii. <gülüyor> hatta onu hemen şey, e, ekşi sözlükten çok hoş şeyler yakaladım ben. Söyle bakalım. E, The Warland yazılıyor. E, ...isimli ya da lakaplı... E, ...şahsın yazdığı... ...hoşuma gitti... E, ...işletenlerinin efendi ünvanını aldığı... Evet, evet, doğru. <gülüyor> ...örneğin... Seyyidullah Efendi... ...cebir ve polinomun temellerinin atıldığı mekan... İşletenlerinden çok güzel muhtar olur... ...hah bak burada hmm. diyor... ...çünkü mahalledeki bilimum dedikodu bakkala uğrar... Buradan genellikle iki ekmek ve benzeri istenir demiş. Evet. Evet. Ama o samimiyetle yine doğrudan ilintili işte telefonla sipariş verebiliyoruz bir yandan. Aa, tabii. Ee, artık mahalle marketleri de yapıyor gerçi onu da fark ettim. Sepet var tabii yani. Evet, Eskiden biz sarkıtıyoruz daha... mesela üst Hala kattayız. Mı? Tabii baya bir sepetimiz Kime var. Kime sarkıtıyoruz? Efendim bizim alt katta kimse de yok. Alt, alt katta <gülüyor> ha, Gelen mı? çırağı mı? Bakkalın telefonu var. Ha. Hani çok gerekince üstelik ben genellikle çok az bir şey gerektiğinde yani birden bire yumurta olmadığını fark ettik. Bir şey yapıyoruz falan. <gülüyor> e, genellikle utanıyorum. Omnet yapıyorum yumurta yok. şey i̇şte sen git <gülüyor> al falan. Sadece yumurta için çağrılır mı gibi bir takım e, düşüncelerimiz oluyor. İşte parayı şuraya sıkıştırdım gibi. Sandviçleri var meşhur bakkalların. Aa tabii. Değil mi? Onunla da ilgili bir şey olacak galiba. Sen var ben... benim biraz uzun ama o. Olsun canım söyleyelim. Okuyayım vergisi. mı? <gülüyor> Efendim şimdi e, güzel bir kaynağımız var. Geçen e, defalarda da kullandık. Pelin Derviş, Bülent Tanju ve Uğur Yeli'nin düzenlemesini yaptığı ve çeşitli e, başlıklarını farklı farklı kişilerin yazdığı İstanbullaşmak e, kitabında bakkal sandviçi değil bir bölüm var. E, İlkay Baliç yazmış ee, aynen okuyorum çeyrek yarım ya da tam ekmek arasına eski veya taze kaşar salam yanında ayran ya da kola içilebilir peynir ve salam satan bütün bakkallara yaptırılabilir demiş devam ediyor sandviçi istediğinizde bakkal hangi malzemeleri istediğinizi sorar, sorar. bol olmasını isteyebilirsiniz ve şarküteri ürünlerini sergilediği camekanın arkasına mermer tezgahın başına geçer Başka pek çok şeyi kestiği büyük ekmek bıçağıyla önce ekmeği böler, sonra kaşar ve salamdan kalın ve şekilsiz dilimler keser. Bu dilimleri tartının üzerine yerleştirdiği naylonun üstüne koyar, tartar. Sonra ekmek parçasını veya duruma göre tam ekmeği bir eline, bıçağı diğer eline alır. Ekmeğin ortasını yarar ve tartının üstündeki malzemeyi ekmeğin içine yerleştirir. Bazı bakkallar malzemenin eşit dağılmasına dikkat ederken bazılarından sandviç aldığınızda malzemeleri yeniden yerleştirme ihtiyacı hissedersiniz <gülüyor> Bakkal sandviçinin eldivensiz yapılanı ve kağıda sarılarak alıcıya uzatılanı makbuldür evet. İstanbul'daki bütün bakkallarda bulunabilir Bakkalın şarküteri reyonunun genişliğine göre malzemeleri çeşitlilik arz eder Beyaz peynir, sucuk, kavurma ve benzeri Fakat klasik bakkal sandviçi yukarıda sayılan malzemelerden oluşmalıdır Aynı malzemeler kullanılarak evde yapılan sandviçler bakkal sandviçinin yerine tutmaz. Afiyet olsun diye bitirmiş. Soldan gibi içmeye. oldu. Madem öyle bir şarkı nasıl verelim efendim? Geldi mi zaman? Ay ben de geldi mi zaman diye bir şey yapacağım. Hani böyle civ civ civ yapılıyor, öyle, arkaya gidiyor. <gülüyor> Ömer'in çok sevdiği Leonard Cohen'den The Buncher. a lamb I accused him there with his tortured lamb he said listen to me child I am My only son Well, I found a silver needle I put it into my arm It did some good Did some harm but the nights were cold and it almost kept me warm how come the night is long I saw some That lamb fell down. Was I supposed to praise my Lord, make some kind of joyful sound? He said, Listen, listen to me now. I go round. broken down leonard cohen çok üretken Kasapla ilgili bile parçası var. Kasap havası çalmamış olduk böylece. Keşke çalsaydık efendim. Efendim 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş devam ediyor. Bakkal, manav ve kasap sözcüklerini bir arada işlediğimiz mahalleye Devamında, girdiğimiz. Dönüyoruz. Evet dönüyoruz, dönüyoruz devam döndük. ediyoruz evet. bu programda. Çağrışımlardan bahsediyorduk. Sandviçler. Hep, evet bakkal sandviçinden bahsettik. Evet. Bakkal amca bunların en samimisi bakkal mı acaba ben mesela manav amca, kasap amca ifadelerine o kadar alışık değilim. Ama evet, Daha çok temel ihtiyaçlar barındırdığı bakkal için. Bakkal amca ifadesi var yani öyle tabii, bir. Bakkala gitmek diye bir şey var değil mi? Evet tabii bakkala gidiyor. Bir market çocuğum. alışveriş yapalım bakkala gidelim vesaire deniliyor. Evet, hatta bazıları için ufak bir hele eskiden özgürlük bile gibi oluyor. Oraya giderek bir hava almak, hmm. laf dinlemek, birlerini görmek. Bir çikolata Tabii. Çok, evet. çok omel almak. Verilen falan. şeyden artan ya da artmayan. <gülüyor> Fakat şu amca muhabbetiyle ilgili de çok tatlı bir şey var ekşi sözlükte. haki başlıklı. Bir yaşa kadar bakkal amcadır. Bir yaştan sonra bakkal abine git olur Sadece bakkal olduğunda hafiften tırsmak lazım. <gülüyor> çok iyi değil mi? Evet. Bu bakkallı da yapılan sandviçlerle ilgili çok güzel hikaye. Ben bir dönem bakkal çıraklığı yaptım. <gülüyor> Yalnız sana inanmayacak sevgili dinleyicilerimiz yakında. Her mesleği <gülüyor> icra etmiş gibi oldu. Ama gerçekten bakkal çıraklığı yaptım. Ne güzel, ne ee, zengin bir aslında evet, şey. Geçmiş efendim. Dayımın ya da kuzenimin bakkalı vardı orada çıraklık yaptım hatta sandviç de epey hazırladım hatta bir dönem hatırlıyorum böyle inşaat işçileri çalışıyorlardı ee, onlar muhtemelen para kazandıkları yevmi aldıkları günler o işte klasik standart işte peynir salam ikilisine e, salamı çıkartıp kavurmalılar bir de genelde de işte inşaat işçileri yarım ekmek değil de tüm ekmek hmm için hani böyle açılıp yerlerde. Anca duyacaklar Bir o Bir de işte yorucu. içecek alırlardı. Mutlaka kola vesaire havanın durumuna göre. Evet. Ee, böyle bakkalla ilgili çağrışımlar Biraz da kasaba geçelim istersen carişim carişim Ya doğru ben de geçmeden ben de kendi kişisel şeyimi anlatayım. Ee, benim de bakkal dükkanım vardı dermişim ben ama öyle değil çocukken ben de o tenekelerdeki bisküviler hmm. dönemine yetiştim. Hiç unutmuyorum gözümün önünde çevreleri de böyle kırmızı teneke çerçeveli önünde böyle bir... E... Cam değil o mutlaka herhalde Plexi bir şey Değişik yani, değişik bisküviler evet, şey, Kilo de kiloyla şeffaf. satılırdı ee, Ve şimdiki kadar çok çeşit yoktu evet. Muhtemelen Finger vardı Haymaklı bisküvi, bisküvi, olurdu. bisküvi evet. olurdu Bir çeşit kakaolu bisküvi olurdu Evet ve tabii ki Klasik petibör dörtgen bisküvi gibi 80'lerden sonra taban hani Ürün çeşitli arttıkça ...bizim gözümüze gözümüze de sokmaya başladılar ama... ...bir, bir önceki kuşakta... ...yoktum işte anlatılan leblebi tozları vesaire değil evet, mi? Evet, leblebi şekerleri. O, o leblebi şekerleri, işte bu bisküviler... ...teneke deyince aklıma yağ tenekeleri de geldi bir yandan. Ha. Bu klasik vita yağ tenekeleri. Doğru. Ve margarin aklıma geldi. Bir dönem çok tüketiliyordu. Evet, çok da böyle... <gülüyor> Kahvaltı e, sofralarının vazgeçilmezliydi değil evet, <gülüyor>. mi? Evet, bakkalları. Böyle ekmeğe üzerinde reçel Sürdü. sürdüğümüz... <gülüyor> E, kasap deyince aklıma da hani birkaç şey geliyor. Tabii senin de mutlaka geliyordur. Geliyor. E, beyaz önlük geliyor mesela değil mi? Evet doktor gibi. Bir tezatlık gibi. var yani o bir yandan. O da kesiyor, o da kesiyor. Evet. <gülüyor> kan lekelle Ama, evet. falan değil mi? Yani i̇ster istemez çok temiz olmuyor o. Böyle ben pırıl pırıllarını görmedim. Gerçi bir tane hikaye var dedin şu eski şey... Şimdi... Etilerde açılan işte uzay üstü gibi. Aa evet evet ya ben işte bu e, bizim kafamızdaki şeyler bitince biraz ekşi sözlükten paylaşımda bulunacağım. Orada böyle laboratuvar gibi artık neredeyse uzay üstüne dönmüş çok lüks semt kasaplarından bahseden hoş bir bölüm var evet. Çok soğuk oluyor bir yandan değil mi böyle? <gülüyor> evet. Klimalardan dolayı bazen özellikle e, yazın gittiğiniz zaman hissediyorsun. Yazın iyi kışın biraz düşünüyorum ben. Ay üşümüyorlar mı bu soğukta? Bu içeri giriyorsun dükkan daha da soğuk falan. <gülüyor> e, kurban Bayramları tabii ki aklıma geliyor Aa, bir yandan. Hani bu hayvanların peşine evet. yazık koşturan bazen acemi kasaplar oluyor. Evet. Kendilerinden hani kesiyorlar, doğruyorlar. Bu görüntüler sık sık televizyonlarımızda evet. var oluyor maalesef. E, bir kasap doktor, kasap futbolcu. Aa, evet onu Hikayesi da öğrendim. Vardır, Hatta evet. çok sert özellikle savunma oyuncusuna deniyormuş galiba benim okuduğum tanımda. Yani evet savunma oyuncusuna da denir ama bir yandan da işte çok sert oynayan, Biçiyor işte faullü yani. oynayan futbolcuya genelde kasap futbolcu, kasap doktor da işte cerrah, evet. operatör bir yandan seven operatörü şey operasyonu seven doktora da deniyor. Ee, biz işte bir dönem ben şimdi ilaç mümessizliği <gülüyor> <de> yaptım <gülüyor> biliyorsun <Ben> Doktorluk <gülüyor> diyeceksin sandım ya. <gülüyor> Yok demeyeceğim ilaç mümessizliği yaparken Biliyor. kasap doktor... Ee, ...tabiri çok fazla ilaç yazan doktora da hani kasap doktoru. Aa, denir de. o evet, değişik anlam kayması <gülüyor> olmuş. Yani reçetesi kuvvetli doktora, ha. Yani kasap doktor denir. Bir de Kemal Sunal filmleri aklıma geliyor. Yani bir kaçma ha. hikayesi vardır hep kasaplardan değil Parası mi? Parası yok. Parası yok, memur tüplemesi. Evet. Hep böyle köşe bıçak kaçar. Doğru doğru. Ekşi Sözlük'te ona da çok yer vermişler. Ya tabii bir de böyle biz berberden bahsederken tehlikeli alet edevat kullanan diyorduk. Kasapta daha da e, hatta yani, böyle vesaire. Evet, masat bıçak falan. bir de o tabii bir ustalıkları var mutlaka. Doğru yerden kesmeyi, ayırmayı biliyorlar. Hani senin Hı -hı. evde yapamayacağın bir şey. Fakat şimdi ben açık radyomuzun pek çok üyesi ...vegan ve vejeteryan... ...ben değilim, e, itiraf ediyorum... ...o <gülüyor> yoldayım ama değilim... ...ama kasaba girince hep rahatsız oluyorum... ...uzun müddet durmak istemiyorum... E, ...bir de o... cihazların e, e, ...böyle bir vücut haritası çıkartılıyor ya... ...işte orası Hı -hı. antrikot, burası... ...büftek falan gibi... ...onlara bakmak istemiyorum... ...bu, bu, da, bu da gerçeklerden daha kaçma gerçeklerden ama... ...özellikle tanzimlerde... ...daha da feci görüntüler oluyor bazen... ...ne gibi... Yani işte yani, e, aklına mi? geldi. Hmm. Gelmiştir muhtemelen. Evet. E, kasap kedi ikilisi var. Aa, evet, tabii. Bir... Bekler hep kapıda. Evet, bekler. Köpek de oluyor bazen ama kedi daha çok aslında. E, hatta e, gene bir kaynağımız vardı. Bu Güzin Yalan'ın Laf Söyledi Balkabağı ruhun Gıdası kitaplarından çıkmış. Tam da böyle Hı -hı. adına uygun. E, orada kasapla ilgili e, pek çok sözcük var. Bir tanesi şey tabii ki e, bir dakika hemen bakalım kaçırmayalım. ha Bakmakla öğrense it kasaplığı öğrenirdi var. Hı -hı. Bir de gene ona Paralel bakmakla usta olunsa kediler kasap olurdu. Hmm, gibi. <gülüyor> o kadar kapıda bekliyorlar ama. Evet kasap genelde hani olumsuz çağrışımlar var. Mana daha tam tersi değil mi? Daha böyle güzel kokulu. Evet. Meyve, i̇şte sebze. yine mahalle dizilerinin ...ayrılmayan, ayrılmayan parçası. parçası. İşte bir mavi önlükleri vardır genelde. Bir meyve. Bir de mavi şeyleri vardır. ...muşambaları onun üstüne koyarlar. Evet. Bir sulama parlatma. Evet işleri var. kelimesi evet. öne çıkıyor. Ta evet Bir evet, evet. vardır önde. Hı hı. arkadakilerden verme falan denir hı. hatta gene ekşi sözlükte ben bu sefer bayağı bir eğlendim ekşi sözlükte evet ya, canım nedir şey, o valla ya şey var şu anda te telefondan bulamayacağım ama hatırlıyorum hani şey diyor bir günde diyor gitsek de diyor böyle eğlenmek istiyorsak ya da hani şakalı bir günde işte e, abi kötülerinden bir kilo mandalina versene falan desek diyor hep öyle klasiktir ya iyilerinden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kötü gün yapalım istersen Kerem ya ben pek öyle şeylere gelemem diyormuşum. Ve sen niye gelemiyorsun? Manav geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Manava şaka yapmam ben. <gülüyor> Vay evet. evet. Ya hmm. Bu arada bir şeye dikkat ettik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi biz bu sözcükleri araştırırken çok baskın bir biçimde bakkal ve kasapla ilgili çok fazla şey bulduk. Yani hem resmi kaynaklarda, sözcüklerde, ikincil kaynaklarımızda Manav'la ilgili çok daha az şey bulduk. Hmm. Zaten Manav sözcüğünün de kökeninin Rumca'dan geldiği bilgilere devam edecek bu arada tabii. Üç sözcük bir dahaki programda açacağız ama yani bizim toplumumuzun daha çok etçil bir toplum olduğu ya da böyle diğer işte e, peynir, ekmek, yoğurt, bakliyat falan ama e, meyve Yine sebzenin, gıda yani... E, ve hayvansal ya da işte karbonhidratla ilgili e, ama şey e, meyve sebze ikincil e, çok az şey var manavla ilgili söz olsun, deyim olsun, açıklama hı hı. olsun bir kafamı meşgul etti benim. Evet bir soru işareti olarak kenarda dursun belki bunun üzerine daha da düşünmeye devam ederiz. Evet. E, tablo geldi aklıma bir yandan. ...mahalle esnafı olarak... ...tavla oynarlar... ...toplaşıp değil mi... ...kapının önünde... oynadılar. sen haftaya devam edelim... ...öyle olacak artık haftaya... Ee... ...mahalle arasında... ...takılmaya diyelim... Devam <gülüyor> evet. ...takılmaya devam edeceğiz efendim. ...küçük esnafla ...iyi haftalar diliyoruz... Hoşçakalın. ...hoşça kalın...